Neyi terk etmeliyim diye sorduğunu duyar gibiyim. Şimdi terk etmen gereken şeyi sana anlatacağım. Yeryüzünü ifsad etmeyi terk et. Evet yanlış duymadın. Yeryüzünü ifsad etmeyi terk et. Sen bir mala mülke sahip olmayı istediğin zaman bunun sana verildiğini düşün. Sahip olduğun şeyle fesat çıkarabileceğin gibi senin burada ilk tercih etmen gereken şey ifsat çıkarmama seçeneğini tereddütsüz seçmen olacaktır.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 bu nimetin sonrasında Allah Sübhanehu ve Teala onlara neyi yasaklamıştı? Allah'ın rızkından yiyin için, yalnız yeryüzünde bozgunculuk yaparak fesat çıkarmayın demiştik. Bakara 60 İfsattan uzak durmak bu rızkın şartıydı. Peki ifsat nasıl olur biliyor musun? Malik'il mülk olan Allah'ın sana verdiğini helal yolda kullanmamak,